Ay. Hadi başladık. Başladık. Selam gençler. Biraz, biraz hastayım. Hasta. O yüzden e, sesim az geliyor olabilir. O biraz hasta, ben konuşayım. Evet, sen konuş. <gülüyor> evet. İlk bakışında. Bu bakışında. Sıcağı sıcağına. Sıcağı sıcağına. Daha 5 dakika önce çıktığımız evet. Kaptan Amerika Kış askeri. Evet. Ne? İzledik. izledik. onun üzerine konuşacağız. Evet her şeyden önce ben şey beğenmedim ben Bir şey diyeceğim. Evet, yes, or no question. Ya bir dakika onu, onu söylemeden yani. önce Beğendin ben mi, sana beğenmedim. bir şey söyleyeceğim. E, filmi bence çok fazla spoil etmeden konuşalım. Vallahi çünkü çok güzel şeyler var. Hani güzel şeyler ama var bunu yani. Herkesin bu dünyadaki insanlar da dinlesinler etmeye... istiyorum. Filmden önce tabii. dinlesinler istiyorum. Aslı filmden sonra dinlemişler. Şimdi beğendim, bir beğendim. Beğendim. beğendim tabii ki beğendim. Gitsinler mi gitmesinler mi? Gitsinler. Bence de paranızı hak ediyor gidin. Parayı arkadaşlar. gitsinler 3 boyut gitmeseler olur ama... Bence de kesinlikle 3 boyutlu gitmeyin arkadaşlar ya. Bulurlarsa gitmesin abi. 3 boyutlu geliyor illa Evet ya bu çok noktan bir durum üç boyut, arkadaş. Filmde 3 boyut zaten yoktu. Hatta birer dedim biz evet. niye bu film 3 boyutlu söylüyoruz? 3 boyut, boyut var. 3 boyut fena değil. Ya var ama. Ama yani. <gülüyor> gerek yok bir... Anlamı yok. Evet gerek yok Bir şey bir, katmıyor ona göre çekmemişler. Hani evet yani bir şey espirisi yok hiç. Surut yani surutma gelen bir şey bile yoktu. Hani anladın mı? Hani mesela Kaptan Amerika'nın işte fırlatıyor falan değil mi mesela? Evet. Yani hani o etki bile yoktu yani böyle yani, iki tane koyarlar en azından biliyorsun hani şey filmlerine. Evet evet. O bile yoktu yani. Yani 3 boyutu gerektiren bir çekim değildi evet. Yok. E, kesinlikle 3 boyutlu gitmeyin bulabiliyorsanız. çünkü e, bir çok detay kaybı yaşıyorsunuz, hmm. e, aksiyon sahnelerinde, sahnelerinde framerate yani. çıkyo, evet. yani adamlar hakikaten güzel, e, güzel, güzel güzel aksiyon sahneleri çekmişler, kriografitler harika. Yani böyle iz, izlerken çok hoşuna gidiyor. <gülüyor> yani, evet. Hani ama şey yapması... çok şey kaçırdım ben, evet, şey yani. olduğu için e, detayları Abi, çok kaçırdım. Tek yani aslında filmin şeyini direkt girdik tabii filme de, filmin ben en çok şeyini sevdim, bu film abi oturup böyle aralısı açar ve seyredersin. Aynen aynen. Şimdi çok güzel anlar var. Evet. Bildiğin <gülüyor> 70'ler 80'ler Robert Redford filmi abi yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Robert <gülüyor> abimizle oynamış gerçi. Ee, ben biliyorum bu işi diyerekten. Yani evet oynamış da. Ama hani böyle aksiyon sahneleri falan. Aksiyonlar de, çok iyi. Şey çok önemli hakikaten. Onu bu arada şeyi de söylemek istiyorum. Hani ben bazı şeyleri e, hani ee, özellikle aksiyon sahnelerindeki pozlamaların aşırı abartılmasından hoşlanan bir insan değilim tamam mı? Yani hiçbir e, hani özellikle de o yüzden mesela Matrix'e bazen kıl olduğu noktalar onlardır. Hani sana 15 bin, bin tane kurşun uçarken tamam mı? Ve kameraya bakıp da poz vermezsin, evet, anladın evet, mı? Evet. Yani şey hani Iron Man, sen tamam, üstünde hayvan gibi zırh var. İnersin böyle üç tane durursun tamam, tamam mı? abi, iki diz bir kol. Tamam mı? Üçgen üçgen koz başka örnekler. Matriks. Uf, matriks fena yani. ilk filmi örnek örnek veremezsin. O halde geçerim onu da. Matriks başka bir fena mesela ne? Mr. Evil'da da oluyor o şey. Evil'da zaten. O çok daha önemli. iyi bir örnek yani. Evet. Çünkü onda kurşunlar ve gitmesi gereken yere de gidiyor Şey, e, hani ilk ya yani ilk demeyim de bu Captain America Winter Soldier fragmanlarındaki gösterilen işte aksiyon sahnelerinde evet. tabii bazen yani filmde olmayan şey slow motion'lar kullanmışlar. Evet, ben, Benim biraz rahatsız etmişti hani böyle özellikle Onyx Fury'nin arabasının patladığı sahnede işte Winter Soldier bile tek ayağıyla çekilir ha, ya. Evet. O çok o yavaş evet, slow, evet, slow motion olarak eee şey, işte evet burada öyle değildi. Burada olması gerektiği gibiydi. Aynen gereksiz kısıntı pozlar çok fazla yoktu. Şey en çok... azından şeydeki kadar yoktu. Fragmanlardaki kadar yoktu. O daha güzel bir şeydi. Ya zaten e, çekimleri hakikaten, ya onu söyleyecektim tam. E, şey şeyde çok fark ediyor be. Yani gerçekten e, dublör şeyini sanatını kullanarak işte e, kovalamaca sahneleri olsun, ondan sonra işte evet. aksiyon sahneleri, dövüş sahneleri olsun gerçek dublör sanatını kullanarak Yaptıkları aslında bir aksiyon var bu filmde ee, yani işte hani full sıccay veya işte yine evet, yarım evet. yarısı falan değil de bayağı işte arabaların birbirine girdiği havaya uçtu böyle hani terminaldeki o hani kolama ve ondan sonra ortalığın ağzını sıktıkları sahneler vardır ya evet, evet. Ha öyle bir aksiyon sahnesi çekmişler. Hakikaten eski özgü bir aksiyon sahne şeyi yani çekmişler. Yani aslında şey o gibi. O yüzden çok zevkli seyrediyorsun. Yani herif işte bir bir de <gülüyor> bir de zeki bir aksiyon çekmişler. Yani böyle hani boş karagraf yok hakikaten. Eee evet. böyle var, Seni yine... şey yapıyor yani izlerken hani boş karagrafı dediğin yani tabii ki bir şey olacak yani ama yani aksiyonu zaten fark ettiysen o gereksiz aksiyonlar hep şey filmin ilk yarısında. Ya hatta ilk ha. sahnelerinde. Çünkü Hani e, süper kahraman filmi sonuçta her ne kadar politik gerilim filmi vesaire desek de <gülüyor> orada bir evet. süper kahraman filmi izlemeye geliyorsun. Kaplumbağa bir aksiyon yapacak ki yani. Yani tabii şey, ki yapacak. Ama ondan sonra ondan sonra şey e, bayağı daha böyle sade daha şey e, oturaklı evet, evet. aksiyonlara döndüler. Yani zaten işte aksiyonlar klasik yani Nick Fury, Fury saldırı saniye zaten var o klasik. Kovalama ve patlama-çatlama sahnesi orası. Evet, ee, işte... yani arabaymış değil mi bir de o? Ha, o arabada falan. Neyse onu söylememiştim. <gülüyor> kovalama sahnesi olarak o var. Ee, ardından işte zaten Winter Soldier'ı kovaladıkları sahneler var. Kış evet. Asken'i kovaladıkları sahneler var. Sonra işte filmin sonuna doğru Harry Carrier muhabbetlerinin olduğu sahneler var. Yani bunlar hep ondan sonra şey... Zaten hepsi e, fragmanda olan sahneler. Fragmanda olan sahneler. Ama mesela hakikaten aralarda e, olan sürprizler de e, filmi böyle şey yapıyor aa falan yani böyle detaylar, Ondan sonra bazı şeyleri böyle farklı çekmiş olmaları veya farklı gösteriyor olmaları. Yani işte dövüş sahnelerinde mesela işte Bimbinto'su'nun sürekli bıçaklı yani hani kendi ne özgü hmm. aslında hareketleri Kış Askeri'nin sahip olduğu. Ee, Captain Kaptan Amerika'nın işte kalkanıyla bir bütün ve Zaten şey. Zaten o şey olması. yani o benim hep söylediğim bir şey de gerçi ama yani Kaptan Amerika kadar herhalde e, iyi üç pant oynayan Yok gelen. <gülüyor> Değil mi? Ting ting ting sallıyor var. Ya yani mesela şeyi bile işte kalkanını bile mesela filmde gayet iyi kullanmışlar aslında. Yani evet. hani sadece şey yapmamışlar. Yani birazcık işin içine estetiği güzel katmışlar. Evet. Çünkü estetik var ama gözüne çok böyle batmıyor. Hani böyle çok cheesy, çok böyle anası bayat haline getirmiyor filmi o estetik şeyi. Hani evet. tamam herifin kalkanı var. Bu evsattan kalkanlı vermiş yani. Zaten bunu kabul ettim kimse. Evet. Sonuçta. Ama hani herif de hakikaten yani nasıl diyeyim? İşte kalkanı olmasa da beş etmez değil yani. Yine de bir e, asker taktiğini kullanan, kalkanlı bir asker taktiği kullanan, nasıl o eğitimi kullanan e, bir adam. Yani mesela ilk şeydi işte ondan sonra gitti ilk görevde. Anosov görüyorsun mesela herifin nasıl o ilk görev böyle izlemesi de çok keyifli bir mesela bir evet. görev. Hani böyle biraz o, orayı ben mesela izlerken yine şey geldim, buna bu heriften de güzel oyun çıkarlar. <gülüyor> yani çünkü adamın, e, hakikaten böyle bir oyun dinamiği gibi bir göreve gidiyorlar. Ve işte onu orada alıyor, bunu bununla alıyor, şunu şunu da hani bütün hareketleriyle alıyor herifleri. Tek bir hareket, tek bir adam, evet, Street Fighter'da tek adamla herkesi, şey, <gülüyor> tek hareketle herkesi almak gibi değil yani. Yoga Fire. Herkese göre, düşmana göre. <gülüyor> Taktik yapan, ona göre dövüşen bir herif olması falan güzel yani. Güzel güzel. De... Zaten onu biraz şey yapmaya çalışmışlar. Amerikan hani. bayrağı gibi dolaşan bir adam yapmamışlar yani. O Costa Rica bayrağı bu işte. <gülüyor> <gülüyor> Amerikan bayrağı falan değil. Ama şey olayı güzel, ee, Stanley Cameos'u güzeldi Stanley mesela. Stanley Cameos da güzeldi tabii ki. Şey de. güzeldi ee, hani e, sen söyle. Golden Age kostüme geri dönüşü evet, güzeldi. Evet. On da yine şey yapmışlar. Hani e, politik alt mesaj, sembolizm vesaire hani bence Tabii e, ki var. Hayır hay, Var. Zaten bunu yapmak istemişler. Birazcık Bir daha başkında başka yapacak yani. Kaplan Amerika'da yapacak tabii ki. Başka kimde yapacak? Hey İllaki. Kim? Birazcık zayıf kalmış. Yani e, tamam ilk başta çok lineer bir şekilde şeyi veriyor sana. Hani katsinlerle, şeylerle işte müzeye gittiği sahne mesela. Yani ee, Ondan sonra işte e, hani eski dostlar havasında geçtiği sahneler evet. falan hani spoiler vermemek için şey Aha. yapıyorum ama mesela şey bir yandan da şey düşünüyorsun Avengers filminde Kaptan Amerika <gülüyor> çıkmış kostümüyle değil mi sokağa ha. işte ortalık yıkılıyor polis sen kimsin diyor bu film evet ama, ama... Kaptan Amerikayım diyorsun yani tamam da onu nereden ha. tamam mı? Ama meğer sonra, işte Smithsonian'da evet, tamam. hayvan gibi şey müze varmış, çocuklar okul gezilerine gidiyormuş oraya. Hani Hayır ama o, iyi o de da, Leyla onun müzesini sonradan yapmışlar. Sonradan mı yapmışlar? Avengers'tan sonra tabii çünkü Welcome diye Elif'in karşılıkları şey var. Olsun abi. Yani i̇şte Adam, onu onu bir şey e, kaçırdım demek ben. Demek ki oraya. o, o Elif müzeye gitmemiş. <gülüyor> Niye <Yani gülüyor> Ona, ona özel. <gülüyor> çünkü diğeri Washington, Washington, değil Washington misin mesela? Evet. E Washington'a gitmemiş Elif, New York'ta nereden bilsin? Sosisli ip oturuyor. <gülüyor> Hani o sergi mesela şey daha sonra, şey daha ilk sonra film, mı? İlk yani filmden sonra Avengers'tan sonra mı konmuş Abi şimdi mesela? Ama Kaptan Amerika ilk filmden sonra büyük ihtimalle herifi Welcome Back diye müze yapmışlar. Ha yani şimdi şu olay, çünkü niye biliyor musun? Şimdi filmin sonunda bir olay oluyor. İşte yani Kaptan'ın konuşması. Ha ilk filmde de bu arada nerede müzeyken? Neyse tamam. Tamam Kaptan'ın konuşması değil mi muhabbeti vesairesi? Hani evet. Son, son Savaş Öncesi. Evet evet. Gaz konuşma. Evet evet. Şimdi şey bölünüyor değil mi? Direkt. Adamlar işte bölünüyor falan. Hmm. Bir şey. Yani şimdi birinci filmde adam böyle hep şey, e, gizli saklı kalınmış falan filan. Hani bir New York'taki o Avengers bir filmiyle bu kadar mı bir insan herkesin gönlünde şey olur? Ama şimdi şey orayı bence sen şöyle hani, karıştırıyorsun. Hayır, Ya yani karıştırmaktan ziyade bence ilk, filmin ilk başında hani bu bir bence şeydi e, hani e, tercih meselesiydi tabi. Filmin başında birazcık daha güçlü verseydi. Belki birazcık daha sıkılırdık. Ben e, filmin akışını çok şey bulmadım. Gayet evet. iyi buldum da. Ben sonunda hani... Anladım ben seni demek istedi. Herifin de. tek bir Ama... lafıyla tamam mı? Hani Nobel ödülünü geri vermiş bilmem ne yapmış işte. Shield'ın e, hani Nick Fury'nin akıl hocası olan herifi... Bu arada bayağı spoiler var. Neyse. E, zaten tahmin ediyorsun. Yani filmin izlerken. Alexander Pierce var. Evet. Robert Redford. Redford'un karakteri. Abi yani şimdi şöyle bir şey var. Adam sonuçta biz burada ilk Captain Amerika seyrettiğimizde zaten herifin geçmişini seyrettik. Evet. filmin sonunda zaten herifi buluyorlar falan filan. Evet. E ondan sonra Avengers oluyor zaten. Evet. da zaten herifin liderlik şeyini zaten aslında ortaya koyuyor kendisi de. E S.H.I.E.L.D. zaten adamı tanıyor. Daha öncedeki, Ama daha yani önceki yani... Hydra'ya karşı olan başarısından tanıyorlar zaten herifi. Tamam e ya şimdi bak. Adamın zaten bir yani esnek... ondan sonra bir kişi işte iki kişi tamam okuyor. mı? Bir, iki, bir kişi iki kişi, nasıl lan bir Oğlum, kişi kişi? Birisi... Adamın geri geldikten sonra welcome diye e, müzesini açmışlar herifin Smithsonian'ı. Tamam da işte o yanındaki müze ne zaman açıldı? Ben ya işte soruyorum. herif geldikten sonra açılmış çünkü welcome back yazıyordu orada eşek kadar. Welcome back Captain America diye tamam. ve girişte şey ha. yazıyor. Yani Şimdi... adamı buluyorlar, <gülüyor> adamı kurtulduğunu görüyorlar. Kurtulduktan sonra Airpods'un adına, çünkü bu büyük bir şey diye. Avengers'ta da zaten adamın shield'ta da bilmem yorgu var. Bu şey tanınıyor yani zaten. New York'taki olaydan önce mi sonra mı? Şu i̇şte Apple'te çalışanlar tanıyor. <gülüyor> yani, ya New York'tan sonraki olay, hay New York'tan sonraki olay değil işte. Airpods geldikten sonra açmışlardı bence onu. Nereye geldikten sonra? Ya adamı buzdan çıkarıyorlar ya. Tamam. Buzdan çıkardılar. Buzdan çıkartma ne zaman oldu Avengers? Evet. Tamam evet. o zaman Avengers'tan sonra açıldı evet. Ha. Ya şimdi şu var. Yani şu ana kadarki e, hani filmlerde aldığım genel izlenim. Tamam mı? Kaptan Amerika buzdan çıkartılmadan önce Kaptan Amerika'nın varlığından gene Amerika genel e, şeyinin, e, halkının Evet. çok da fazla bir fikri yok tamam mı? Baktığı zamanında işte kostüm giyip de işte kızlarla birlikte dans eden bir tip olarak tanıyorlardı en fazla. Çünkü anladığım kadarıyla. Yani ama o zaman o gün de bir süper para asker topluyordu. Hani, ha işte. Süper o, asker olduğunu bilmiyor ki kimse. İşte onu diyorum. Süper asker olduğunu kimse e, bilmiyor. O kostümle gelen zaten süper diye geçmiyor ki sadece liderlik vasfını öne koyan biliyorum. arası bir isim olarak aslında. Hani zaten buza gömülmeden önce de bir tane görev yapıyor diyor. Yani, Haydra'yı işte ha. sıçıyor. Şimdi o görev de de o görevde yaptığı her şey e, hani, gizli, gizli tamam mı hani Shield'daki orada e, şey yapan tamam mı e, bilgisayar kurcalayan e, şeylerin bilim adamlarının programcıların tamam mı e, hani adamın bir lafına oradaki işte başındaki silah hayır yapmayacağım olayına girmesi işte o güven o inancın kökeni Hani veriliyor, orası, biraz sığ veriliyor. Orası şey işte, Vatan bile Sakarya. Işte, <gülüyor> biraz sığ veriliyor, anladın mı? Ha Bunu geçtim, beni daha çok biraz şey yapan, hani o board memberdaki olanlar tamam mı? Hani onlar yani her şeyi görmüş geçirmiş kurt tipler değil mi? Yani, evet. Ülkelerden insanlar ha, Evet. Var. Yani bir tane kaptanın istediği kadar Steve Rogers olsun Hı. dediği adama göre şey mi? Ee, Lafına mı bakıyor her şey? Yani adamlara demek ki biraz fişi geliyor. Yani biraz şey geliyor tabii. Fişi geliyor ayrı mesele ama politikacı ne bunları ya yani hayatı fişi. Şimdi fishy. orası öyle de sonuçta burada da bir şey var. Aslında olay şu. Hayır vermedi demiyorum zaten ama şey, biraz yani, light geçmiş. Hani üstünde. ne derler? Hani Amerika'ya güvenin. Amerika'nın başında çalışanlara güvenmeyin. Geri ya düşünebilirsin ya yani. Amerika'nın içinde çalışanları değil Amerika'ya güvenin. Yani ulusa güvenin falan. Çünkü Kaptan Amerika orada sonuçta bir şeyi temsil ediyor yani Elif'in her zaman, adam temsili. Hani adamlar o yüzden Biliyor, diyorlar ki, aynen. ben ülkemin söylediğine inanırım. Ondan sonra ülkeyi yöneten adama güvenmem diyor Yani ülkenin söylediği de, ülkenin sesi de Kaptan Amerika zaten. ya yani şimdi şöyle her bir zaman şey var. Yani. Bir de öyleydi, adam ülkenin sesiydi aslında yani Elif'i çıkartıp kızlarla oynatmaları, yani gidip para toplamak için kullanmaları, daha sonra işte savaşa sonra göndermeli, askerleri gazlamak için. Yani bu el işte ülkenin karizması, ülkenin yüzü, ülkenin sesi yani. Adamı çıkarsa, konuşsalar, konuşsalar onunca ee, Hani e, ben e, onu çok kanıksamadım çünkü o klasik. Yani artık o kadarı da zaten yani. klasik koruyor filmi yani. Onu evet, da o kadar kabul edeceksin. Yani Kamper olamazdı. Bence birazcık daha gerizekalı <gülüyor> Kaptan Amerika doğru söylemiyordur. Gemert mi diyecekti oradakiler? Hayır canım. Yani oraya bir tane daha şey koyarsın, ee, hani e, kanıt koyarsın. Bilmiyorum. Hani Robert De da her şey e, hani Asiktir lan Tüh yakalandık. Kaptan Amerika da biliyordu. Hemen şey e, yapmayı verseymiş. Yani Çünkü yani abi hem yani Nick, çevir kazı Nick, kazı... Nick Fury de gelebilirdi o anda. Aynen Aha, yani çevir kazı ediyorum. yanmasın şeklinde yaşayan tipler bunlar. Anladın mı? Yani sürekli ondan bahsediliyor. Yani Natasha diyor işte ben hangisinin yalan, hangisinin doğru olduğunu Ama artık zaten diyor. Zaman, Ama zaten hiçbir zaman zaman filmde Nick şey e, Kaptan Amerika'yı başarısız veya kaptan Amerika'yı şey görmüyorlar yok. ki. E, Nick Fury'ye bok atıyorlar. Hayır, Kaptan Amerika'nın zaten güvenilirliği var ama ya yani kimse onu sorgulamıyor ki onun evet, başında. Evet ama şey e, tamam da bu güvenilirlik mutlak mı yani bu kadar? E o mutlak demek ki abi çünkü i̇şte kimse o, sorgulamıyor. O, yani herifin o şey. herifi, herifin yaptığı kimse sorgulamıyor yani. Adam ona su bok ama atıyor onda herif bile. Ama kaçtığı zaman Nick Fury'yi e, şey e, Hani tamam Nick Fury öldürdü diye bok atıyor ama... Hayır, Nick Fury sonra... öldürdü diye de bok atmıyor ama hani... E... Ya o bok atıyor ama herif, bok yapışmıyor herifin üstüne yani aslında. Çünkü yine de işte yok Aycan 13'tür bilmem nedir böyle biraz anlatsızlı şey yapıyorlar inanmıyorlar ama hadi diyorlar falan belki. Görev aldık görevi yapalım muhabbet yapıyorlar ama yani böyle hep havalı orada herif çok... Ayen sen çok da böyle insanlara güvenmiyor ama sanki tamam pek herhalde öyledir falan deyip şey yaparlar. Yani, yani adı buna işte çok o, bir şey yok. O işte biraz Öyle olun, zayıf kalmış, Anladın kapl mı? Çünkü Kodum hani masaya. boşuna mı diyor orada Nick Fury? Bu herif Nobel ödülü e, aldı da reddetti. Çünkü bu no, şey barış e, şey bir e, şey e, sen söyle. Bir başarı değil de sorumluluk demek bu. Gençler Üstteki yöneticileri değil, yaşlanmış, nabalimli, <gülüyor> de geri çevirmiş e, tiplere değil. Ondan sonra böyle liderlik yapacak, kendilerinden çıkmış insanlara güveniyorlar. İşte g**üne sörüm yemiş e, kassa e, <gülüyor> adamları... Ama g**üne sörüm yemiş adam da lider şeyinde çok sağlam ondan sonra ve kendine bütün dünya şeyi için ülkesi için feda eden bir adam. Ya düşünsene abi, yani şimdi sen ben bu arada sadece polemik yapmak için de yapıyorum bunu birazcık. Ha. Hani tamam, ya kabul edilemeyecek dü düzeyde bir şey değil bu. Ee, sen söyle, bir e, hata demeyeyim de e, bir pilot konu. Evet, bir zayıflık değil, şeyi. bir zayıflık değil. Ama abi düşün, sen e, görmüş geçirmişsin tamam mı? E, shield ajanısın tamam. Mı? Bir tane bir adam var. İşte uyandırmışlar. 95 yaşında bir herif. Tamam mı? Evet. Son zamanlarda işte haberin olmuş. Vaymış böyle bir adam varmış. O bir de New York'ta işte böyle boklar yemiş. O süper falan. Ama sen bir yandan da şey demiyor musun? Ulan bu herif 90 senedir uyuyor tamam mı? Evet. Yani şimdi modern dünya hani tamam. O zamanlar belki işler öyleymiş. Ama hani birazcık da e, artık e, hani Aşağımıza biraz ayak uydurması lazım. Bilmiyor bazı şeyleri. Çok saf kalmış lan bu herif. Diyosundur yani... E, insanoğlusun anladın mı? Bir de shield ajanısın tamam mı? Ajansın evet. bir de yani işin her şeyi sorgulamak, işin... Ajanlık yapmak anladın mı? Yani bu adamın motivasyonundaki... E, safla inansan da tamam mı? Lan bu kadar saf herif yani bir şeyi... E, hani her şey, her dediğine de inanmamak lazım. De, diyor olman lazım anladın mı? Ya benim benim filmde aslında bana ilginç gelen yani ee, New York Savaşından sonra Tamam mı? İşte Asgard denen adamların Asgard'ta bir, birilerinin olduğu yok işte binden de kaç falan sonra Evren olduğu Hı. falan filan hani böyle gibi şeyler ortaya çıkıyor değil mi bu adam bunu biliyorlar. Yani Haydara'nın nasıl bu kadar dar görüşte olması? biraz komik değil mi hani dünyayı kontrol edeceğiz onu manyak zaten herif yukarıdan bir insan ama yani yanlış mı herif tor geldi ne yapıyorsunuz lan siz burada çok da azlar bir tane bitti o. yani sen kimi kontrol ediyorsan hani dünyayı kontrol edeceğiz hepinizi öldüreceğiz 20 milyon kişi öldüreceğim, o gerisi benim yani benim saçmalık olabilir mi aslında hani adamlar çok dar görüşlü değil mi ha işte ee... <gülüyor> yani biraz kafa kafa dar düşünmüş yani yani bu kadar zamandır plan program yapıyorsun Haydar oğlum sonra. zaten. Hay, tamam Haydar'a da bu kadar zaman plan program yapıyorsun, hani, hani düşünemiyor musun Altyazı geldi, ya ulan boşuna çalıştık, boş siz bunu. <gülüyor> yani vazgeçirsin lan bu planlarda? Oraya o helikörleri koysan ne olacak? 20 milyon kişi öldürürsün. Ondan sonra oğlum, dünya tor gelir, der ki ne yapıyorsunuz lan siz burada? zaten bak o Kaptan şey, Amerika çıkar, ne yapıyorsun ya? Bak film kredileri ilk kredilerden sonraki sahne. Ha. O sahnede gördüğüm bir şey var değil mi? Adam ilham almış. Ne diyorum lan? Ha, adam evet, ilham evet. almış, tamam mı? Ya tamam da yani şey işte eksik yani bence. Ya tabii ki ama hayırdır her zaman çok gerizekalı bir örgüt olmuştur yani, yani bu. Aynen o diğer hep neydi lan ölen? Şey ilk kimde? Kızıl kızıl şey Redsko, Red Red... bu harika. Abi mesela Redsko'a çok yazık oldu ben çok üzülüyorum ya. Ya o gelir o. O yine gelir tabi bence de gelir de. Yani mesela o herif daha bir vizyonlu bir herifti. Ay zaten vizyon oradan geliyor. İlk önce burayı götü sağlam alalım, ondan Hı. sonra çıkarı çıkarı diyor. Allah işte ama yok ama abi yukarı çıkana kadar yukardaki iner zaten kafana sen. Yani şimdi sen dünyada anasını bir şey olmuş dengesizlik olmuş. Haydra diye biri çıkmış, ortadan ağzına sıçmış. Hı. Yani sen gidiyorsun düzeni kurmak için, bilmem ne Vanaheim'e gidiyorsun. iki tane troll şey öldürüyorsun. Gelip buraya al al, verip de de, becermeyeceğim ya. Gel lan buraya deyip ağzına çakmayacağım Hadi Çakacağım. Olmaz öyle işte. Niye olmasın? Düzeni bozmuş. Olmaz işte. Herkesi öldürüyor. Hayır, Mesela diyelim bir şey çağırdı. Ondan sonra Iron Man ki abi gel yani ne yapıyorlar bize falan <gülüyor> Ya bilmiyorum. O, orada telefon çekmiyor abi. <gülüyor> Yani Haydar'ın aslında hakikaten şeyi, e, vizyonu bana bu dar geldi yani. <gülüyor> hani bu film şey öncesi olsaydı, What's Love New York öncesi olsa, hani bilmiyorlar daha Thor yok, bir şey yok. Ama Avengers zaten... yok, hadi o zaman yersin belki. Yani tamam olabilir, yani hani kimse kurtaramayacak, o Haydar'ı bütün dünyaya geçecek dersin. ama artık olay dünyanın dünyayla sınırlı olmadığı için, yani evren var yani. Loki çıkmış, uzaydan abi. kapı açmış, adam getirmiş. Senarla maliyi toplayıp <gülüyor> dünyaya dalmaya çalışıyorsun yani. Adamların gücü ona yetiyor abi. Ya ezik, işte ezik. Yani, yani, Hydra, Hydra ezik kalmış bende. Ben sana Hydra sana biraz ezik bir grup zaten. Ben hoş bu filmde tekrardan Hydra'ya döneceklerini de pek düşünmüyordum. Yani... Hani bu Hydra'dan başka seçeneğimiz yok. Biraz şey geldi bana ama bu şeyden birazcık da esinlenmişler bu arada hani ondan bahsetmek lazım ee, tabii Civil War konsepti var yine içinde biraz hmm. e, filmin çünkü Steve Rogers'in hani tamam ölümüne görev adamıdır hmm. ee, şey e, vatan millet Sakarya ya adamıdır hmm. ama burada abi sen yanlış yapıyorsun tamam mı hani Özgürlük böyle kazanılmaz muhabbeti yapıyor. Yapıyor. Bu aslında İnan şey, evet, birazcık da işte bundan sonra belki e, Civil War'a bağlayabileceklerine dair bir ipucu gibi görüyorum. Çünkü, Civil War daha çok var o. Civil War'daki olay da o zaten. Tamam mı? Hani, tamam da, e, yani adam şu an başka şeyde yolda gidiyor. Şu anda başka yolda gidiyor. Civil War dediğin ayrı bir ayrı film bir... serisi yani. Yani Steve Warı zaten Tekrarım yapmaları zaten çok War zor. Olmaz Peter Parker'lı Steve War olmaz He, zaten. Olmaz. Evet. Yani o biraz şey zor bence. Ama peki bir şey diyeceğim. Hmm. Ne? Neyi sonra sonra <gülüyor> Ya şimdi bilmiyorum. Sorun. Ben aslında şunu şunu görmeyi çok istiyordum. bakinin <gülüyor> yani Winter Soldier e, kitabını okursana ya. Bakinin bu hani 70 sene boyunca ki hani diyor ya, 50 senede işte e, 25 evet. kişi öldürmüş falan filan. Onunla ilgili az da olsa böyle şey kesik görüntüler vardı kitapta tamam mı? Herif böyle şey bunda yok. Evet. bunda çok oldu. Tundran üstünde yatmış tamam mı? 2 saniye var bunda. Tundran <gülüyor> üstünde yapmış Winter Soldier Hı. tamam mı? Herif 4 gündür orada bekliyor sniper'la. Çaa. Puloya. Elif'i yani o e, katil olma özelliğiyle e, şeyde Marvel evreninde yani Wolverine bir Winter Soldier ikidir. Benim ben gözümde. Şimdi şöyle söyleyeyim, bu filmi mesaj seyrettikten sonra yani Kaptan America Winter Soldier, hı hı. Kış Askerini seyrettikten sonra açıkçası ben zaten Kış askeri için ayrı film çekmeye gerektirmüşmeye başladım. Ya, şimdi, ya bence onun için bir film ya mesela Black Widow yapacaklarına bence kış askeri yapsınlar. Çünkü kış askeri ha, mesela, daha şey yani bana şu an iyi çekici geliyor. Mesela o son geliyor. sahne çok gereksiz bir sahneydi. Sadece ve sadece hani Black Widow solo filmi için koymuş olabilirler o sahne. Yani, He şimdi ne yapacaksın? İşte bilmiyorum çocuk yaparım. Ha, kariyer de yaparım. <gülüyor> kariyer de bu. Ya abi ama Oğlum. şey hakikaten çok iyi olmuş. Yani Winter Soldier, o işte oynayan adamdı falan. Yani ben böyle yani adamın her mesela bir sürü bir olaylar oluyor bir sürü bir olaylar oluyor sürü aksiyon oluyor ve hep son dakika geliyor ya Hı -hı. Yani son dakika çıkıyor yani son şeymiş gibi e, ne derler rezerv olmuş gibi ama böyle geldiği anda da ah geldi diyorsun yani hani aslında evet. böyle adamın güzel bir karizma olmuş erifin kıyafeti olsun işte ne biliyormuş kolumun evet, evet. kullanımı e, işte ya Adam da yakışmış. Yani olmuş, o olmuş. Bucky Barnes oynayı herif de yakışmış. işte saçlar. Demim herifin her böyle çektikleri sahnesinde onun bir bir karizması var böyle yani ilk filmde şey. ben sevmemiştim o Bucky karakterini. ilk yani Bucky, Bucky karakteri ilk filmde bir şey yok, tamam. ilk, ilk filmde. Filmde, yani normalde şu var. E, hani bu belki Captain America okumayan insanların e, çok da bilmediği bir şeydir. Hı -hı. Captain America Bucky Hı -hı. Barnes ilişkisi aslında çok böyle e, garip bir ilişki. Çünkü Kaptan Amerika her zaman aha ben geldim işte askerler saldırın vesaire göz önünde bir karakterse evet. Bucky da aslında Kaptan Amerika böyle hani gösteriş yaparken arkadan dolanıp da sen boynuna bıçağı Hı. saplayan bir tipti. Hı. Ama 13 yaşındaydı tamam mı? Hı. Böyle aslında böyle bir karanlık tarafı var. Çünkü Kaptan Amerika şey asasin değildir yani. Değil değil o bildiğin ön, ön adam. İşte ön, göz önünde her şey yani Kaptan Amerika aydınlıksa bakipans ka şey e, karanlıktır aslında hmm. ve hani işin orada e, dengesiz kısmı da o çocuğun o rolü üstleniyor olmasıydı. Anladın mı? Hmm. Yani 13 yaşında, 15 yaşında bir herif Kaptan Amerika işte bütün dikkatleri üzerine çekip çekerken tamam mı? Hani kamyonun arkasına bu iki tane TNT yapıştırıp patlatıyorsa Aha. burada bir pislik var. Yani savaşın pisliğini de anlatıyor aynı zamanda. Canım, tamam mı? Yani böyle bir karakterdi ama ilk filmde hani öküz gibi herif dayadılar bakibarınız bu diye orada biz biz sinirlendik zaten hani ben böyle bakayım olur dedik bilmiyorum ha, büyümüş Kaptan hali M olmuş kaplamanı o... okumamış insanlar için ben de çok da sıkıntı yok yani ben mesela okumadığım için kaplamanı kayıp hayır hani bakibarınız ha, sen çok da dert etmemişim tabii bilmediğim bir şeyini ama şey olarak dedim ya, mitr solucul olarak aslında o senin söylediğin karanlık tarafta mitr solucuda var yani. Evet. Hani adamın. O Hayır ama şey, kullandığın açısından... silah seçimleri işte ne bileyim davranışı işte hep böyle bir aslında kafayı kullanıyor yani bir an. Hani karakter orada bir yer ateş ederken, ya ben mesela Hı -hı. filmden çok onu yani bak Ha bir yer ateş ederken, onu hesaplayıp attığını anlıyorsun yani. Evet, hani evet. boşa böyle kurşun sıkmıyor yani şöyle bir tarayım da kime denk getirirsem aksiyonu değil de, adam işte Little Soldier geldi mi orada sonra geri zekalı aksiyon yapan yerlerin hepsi zaten ayva yemiş oluyor ve bu adam geliyor mesela ne yapsam diyor, şunu yapsam diye düşünüyor oradan bilmem ne diyor, ona yapıyor hani üstündeki bıçakları, şeyleri falan çok iyi, bütün silah arseneğini çok iyi kullanıyor, e, mantıklı yani Bile e, bilerek kullanıyor yani şey, e, ne olduğunu bilerek kullanıyor yani. yani bu filmdeki ve çoğu filmdeki, Marvel filmdeki şey <gülüyor> hani ee, mesela Kaptan Amerika <gülüyor> da öyle. Öyle savurmacı davranan değil, değil, bir yok. tek şey var. E, Thor ile Hulk var. Ya çünkü onlar, onlar şey ama zaten. Tank çünkü onlar. Yani onlar da bir şey yok herifler. Ama mesela Tony Stark zaten bunu bilgisayara yaptırıyor tamam mı? Kendi <gülüyor> yaptırıyor. Ee, mesela Hawkeye Black Widow bu herifler zaten hani... <gülüyor> <gülüyor> ajanlık kökenli olduğu evet, için evet. onlar zaten evet. ne yapacaklarını alıyorlar. ne yapacaklarını biliyorlar. Değil mesela Scarlet e, Johansson'ın karakteri de mesela bu filmde şeydi. Planlı programlı. Tabii tabi. Onun bütün aksiyonu öyledir zaten. Öyle zaten. Minimalistti. O iyi filmde yani ilk gördüğümüzde de öyleydi zaten. Hep öyleydi. Ama müşterin de mi? öyle olduğunu görüyorsun mesela. Yani Fury de öyle ama şey mesela Black Widow'un da böyle aslında hani böyle işte çok hani her şey kontrolüm altında deyip böyle kontrolü kaybettiği zamanlarını da görmek mesela güzel oldu yani. Hani çünkü o hep böyle yaşlı işte çok bana bok olmaz. Evet. Ha, her şeyi çok öyleydi. iyi biliyorum. Ha öyleydi ama mesela bunda mesela daha çok hani birazcık insani yani hani aslında zarar da görebiliyorum havasını falan veya işte koruma ihtiyacı olduğu hani kanısını böyle birazcık veriyor şey gösteriyor. Onları da gösteriyor. Nick Fury'de mesela, yani bunu, bu adamlar hani hiçbiri şeysiz değil, ne derler? Ee, yok edilemez değiller yani, yani aslında. Ha, tabii canım yani. hani Kaptan Amerika... Onu işte, illaki... Yani Kaptan Amerika'yla yani hani süper kahraman aslında normal kahraman arasındaki çizgiyi de hani sana böyle gösteriyor yani. Süper kahramanlar. Yani yani süper kötüler On için... On your left. Evet. Yani süper kötüler için süper kahramanlara ihtiyacımız var şeyini de veriyor. Evet. Şimdi Kaptan Amerika mesela tamamen in, insani yönünü de çok fazla mesela kasabilirlerdi bu filmde. Ee, ne bileyim daha çok işte yaralandırabilirlerdi. Daha çok şekillerdi ama mesela onu seçmemişler. Yani Kaptan Amerika'yı hani birazcık insan mı göstersekdi hani daha ayakları yere bassın falan filan Mesela dememişler. Aslında bence onu yapsalarmış çok, da, çok güzel olurmuş. Çünkü bence iyi olmazdı. Çizgi abi. romanlarda arada sırada görüyorsun ağzı burnu dağılmış tamam mı? Yani daya yemiş, evet ama, ve şişmiş böyle. diye konuşuyor, anlayamıyorsun falan. Onlar güzel şeyler abi. Onlar güzel de bu filmde bu filme gitmezdi abi. Yok, o, bence, zaman, o zaman şeyi çıkardı. Yani raydan biraz çıkarlardı. Çok uzayabilirdi. Sıkılabilirdik. Bunda böyle her şeyi dozajında güzel ayarlayıp ee, vermiş olduk. yani Alper'in dayak edildi görüyorsun ya yani. mesela, çok istiyorsan hani çok dayak edilmişsin istiyorsan çok dayak dayak görüyorsun yani sonuçta Romanov'un e, geçmiş ile ilgili bir e, şey var orada. hani e, e, atıf var evet filmde. atıf var ama çok böyle derin bir mesela, şey değil mesela evet e, acaba hani o şey bilinen o yara acaba hatta figüründe şey de var mı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ben onu merak ediyorum hani Romanov'un, Natasha Romanov'un mesela e, Original Story hikayesini değiştirecekler mi? Yoksa hani bu bir e, hani şey mi? E, yanıltmaca mı? Bilmiyorum. Ama mesela şeydir. E, bazı evrenlerde en azından e, şey Romanov'da e, Rus KGB tarafından süper asker benzeri bir serum yedi için böyle az yaşlanan, ha. Yani Soğuk Savaş döneminden kalma bir hatumdur o mesela. Ha. burada, burada değil öyle mi? değil evet. galiba. Mesela Nick Fury de öyle. Çünkü Nick Fury e, aslında halin komandoları işte 2. Dünya Savaşı'nda işte şeyde Vietnam'da hani <gülüyor> hep takılıyor. Nick Damdam Dugun. öyle. Nick Fury'de ne olacağı bilinmez. Çok sürpriz bir adam. Var. Nick Fury'den her şey olur. O dayımın oğlu bile oldu. Evet, ya biraz çıkmız bir adam. Ama bu şey muhabbeti yapıyordun ya sen. Ee, Nick Fury'nin bir ara işte ayrıldığı falan evet, bir evet. şey bir muhabbeti vardı. Ee, sanki onu da biraz. Şey ya onlar mesela e, kullanlar Evet, onu yaparlar mı bilmiyorum. Ee, ya Nick Fury ayrı film yapmazlar herhalde. Yapabilirler. Niye yapmasınlar abi? Abi Nick Fury ayrı film diyor artık. Ne yapacak? Hayır, ama Nick... Get this fucking... Motherfucker Snakes. Ha, adopt fucking plane. Ama zaten Nick Fury tek başına ee, takılmıyor. O, mesela şey... <gülüyor> ben Fear It's aftı çoğu... Ajan 13'te mi katılıyor? Ajan <gülüyor> 13'ü şey niye oynatmışlar ondan? Ha, bence... Hiç mi abi? Ajan 13... Emily One Camp ne arıyor orada? Disneyland vakit bulup oraya mı yemiş? Ruben e demiş. Hayır, çünkü Steve çakıyor ona. Ama burada çakamadı. Burada, Ona da, yani işte ileride çakacak. Nersi var abi? Yani o Ajan 13 muhabbeti de ara sıra çok sıkıcı oluyor. <gülüyor> Bilmem ne ee, muhabbeti. Çünkü e, klasik liseli triplerine giriyorlar çünkü bazen. Çizgi Bu arada orada. filmin son en sonuna kadar yani evet, şey, kremitler yani aktıktan sonrasına iki... kadar da bekleyin orada evet. da bir şey var çünkü. En sonda bir şey var. Hani o da Avengers'ın Değer mi değer mi değer mi değer yani. bilmiyorum ama. Hem Captain America 3 hem de Avengers 2 için gönderme var. Evet. Ben ama şuna inanmaya başladım. Yani ufak ufak. Evet. ne inanıyorsun? Bucky'yi şey yapacaklar. Captain, Captain America yapacaklar. yapacaklar. Öyle mi diyorsun? Yapacaklar. Nereden biliyorsun? Ha? Nereden anladın? Yapacaklar. Bence. Abi Winter Soldier kalsın elif ya. Ulan öyle Captain America mı? Hep dondurulup çıkartılmasıyla yani. Öyle olmuyor işte. Artık normal. Ona bakarsın normal Captain America da Popsicle yani. yani. Popsicle, o da dondurulmuş. O da dondurulmuş. <gülüyor> <gülüyor> yani... Winter Soldier. Ben şeyde... Oğlum bu Captain America'nın kıyafetine giremez lan. Adam ne kost yapmış böyle. Yalnız o herif bir CGI gibi geziyor ortalıkta ya. Oğlum. İnanılmaz yani şey, şeyden faal... Daha büyük ki ondan. Hayır tamam işte on diyorum. Captain America'nın kıyafetine giremez dediğim o. Hayır. Ona yeni dikerler. Yani girer de canım. üstünde söner yani. <gülüyor> yeni dikerler. Hayır çünkü oğlum. abi herifin yani... Yani daha başka mesela Marvel filmlerinin içerisinde en fazla böyle daha vücudunu gördüğümüz, en çok gördüğümüz karakterlerden bir tanesi bu oldu herhalde. Bu filmde çünkü herif... Yani Atleti falan çok sahnesi vardı herifin. Veya koştuğu işte ne bileyim Hani elif'in üstüne yapışık bir şey de olduğu ha. çok sahne vardı. Ve hani Thorne Moore'u görüyorsun işte bir tane elini yüzünü yıkadı. Sahnede görüyorsun yani elif'in vücudunu. Onun dışında giydiği kıyafet yani bir, çok kıyafet o hani kostüm. Ama bunda böyle baya işte elif'i gördük yani. Herife hayvan yapmışlar. Gibi. Hani adama inanamıyorsun o kadar bir şey olduğuna. Hani böyle göğüsleri işte böyle geniş. Yani herife hakkında serum vermişler gibi duruyor vücudumcu dur vücudu. yani içine falan bir şey mi açmış yani şu böyle tam tam yuvarlak üçgen falan hani <gülüyor> her türlü e, geometrik yapı var adamda. <gülüyor> yani <gülüyor> hani ve evet, herifin bazen böyle kafası küçük kalıyor <gülüyor> vücuduna göre. Evet küçük kalıyor zaten. Ya yani bilmiyorum onu şişirmişlerdir. Bayağı bir var. şişmiş yani. Hani bayağı bir ne bileyim o Menos Steel'daki kadar falan mı şerif yani? Filmde de öyleydi, şeyde de öyleydi. <gülüyor> Avengers'ta <gülüyor> da öyle. Evet ama orada işte böyle... Sabun kalıbı gibi değil mi? Ya, ha işte ama herifi mesela şey görmedik ki orada. Ee, Kıyafet hep hmm. görüyoruz ya. Tabi canım, hadi serumu bastıkları da sahnede ya, tamam, böyle çıkıyor. Tamam hmm. bir orada gördün, ama bir orada gördüm. Bu filmde daha çok, diyorum ya atletle matletle, boks falan, falan. hani o sahnelerde çok fazla gör, görüyorsun. Aslında daha çok görüyorsun. O yüzden şaşırtıyoruz. Oh, oh, ben şeye çok, çok güldüm ama sesle gülemedim. Neydi? Orada bir sahne var hani ellerin üzerini yıkıyorlar ya evet. tuvalet evet. tamam mı? Madem yıkanmaya gittin değil mi tuvalete? Evet. B Bütün vücut simsiyah. <gülüyor> Adam evini yıkamış çıkmış. Oğlum herif çok vücutlu olduğu için neresini silecek yani yetmez yetmez. <gülüyor> Yıkanması lazım gibi. Ya Ne bileyim yani havluyu bir ıslat değil mi? Şöyle bir üstünden geç. Yeah. Gerek yok, eli yıkadık kim tamam. Dedi, tamam. dediğin gibi o ajan 13 olayı yani daha ilerideki filmleri Herhalde. bir şey e, hani nokta bırakmışlar. E... Bak bu da bu var. Bunu unutmayın. Bunu alacağız sonra buradan. <gülüyor> yani gereksizdi. Olmasa da olurdu ve çok büyük promote ettiler. Yani ona özel karakter posteri falan çıktı. Bilmem ne. Ama o işte oyuncunun evini ben kampomalmasından kaynaklanıyor bence. Mesela şey de çok az gözüktü, ben onu biraz daha fazla görür diye düşünüyordum. Maria Hill? Ee, Hııı. Kobi. Small. Bu arada bu filmden sonra Avengers evet. of Marvel e, dizinin de e, e, şekli şemali değişecek büyük ihtimalle bayağı. Evet evet. Ayrıca senin de soruların bir kısmının cevabını aldığını düşünüyorum. Evet. Hani bunca zamandır, lan bu S.H.I.E.L.D. Şey nerede, bu S.H.I.E.L.D. Şey nerede, bu S.H.I.E.L.D. nerede, bu S.H.I.E.L.D. nerede, bu S.H.I.E.L.D. Eğer yıl. eğer Şittigiri yani bak Baksana şey, neler bit, oldu bitti. Eee Iron Man 3'le e, Thor 2 kronolojik olarak bundan sonra gerçekleşiyorsa eyvallah. Belki aynı anda gerçekleşiyor. Ama Niye ona, bundan sonra gerçekleşsin hayır. bundan önce gerçekleşsin. Belki aynı ona, anda. Ona ama. dahi bir bir şey söylesin ya. Abi söylemesine mi? gerek yok. Sen öyle düşün yani. öyle Ay onu bıraktım. Bizi öyle düşününsünüz lan. Hayır, dizi zaten. Dizi nerede falan. Ee... Ayrıca Thor 2'nin de sonra aynı şekilde, aynı dönemde gerçekleşiyor olabilir yani. Çünkü yani yani şey bak aynı dönemde, aynı dönemde gerçekleştiğini şu açıdan da düşünebilirsin. Yani şimdi o kadar Harry açılıyor. Ondan sonra o dediğiniz Carrier dediğiniz, eşek kadar şeylerin motorlarını falan start yapmış. Hı. Bilmem ne hani böyle göndermeler var filmde. Ama hedefler yok. Yani bir tane Falcon malak almışız. Yani uçacak, kaçacak, yöneti kurtaracak. Hani böyle insan o sahnelerde bir yerden böyle Iron Man çıkacak diye bekliyor mesela. He ben geldim falan. Yani öyle bir bir an bekliyorsan olsa gelmiyor Falcon'la, Falcon'la Yani Bir de şu var, Iron Man karakterini aslında orada kullanabilirsin. Çünkü içinde Robert Downey Jr olmak zorunda değil. Ya Onlar tamam onu ben para, de biliyorum. Parasını vermenin gerek yok. Onu, da ben, onu ben de biliyorum ama Hiç <gülüyor> mali o, o anda Iron Man işte nereye uçmuştu, kalmıştı. Zırhlar. Düştü mü? Ya üçüncü filmde nereye düşüyor? Ha işte. Gitti. Allah'ım sağ düşüyor ya. Belki de o anda olayım onunla uğraşıyor yani. Kendini götürüyor. Ama işte bunu bunu uğraşıyor. bunu Mandarin'le uğraşıyor. Adam yani. bunu bize söylesinler abi. Yani bir böyle yani, arkaya bir tane alalım. Ayrım haber, haber, haber ekranı koyup haber ekonu da Ayrım ben benim yeğenim doğum gününe gelsin demesini, demesini biliyor. Yani. Yani. Evet. Ya e, işte arayacak mesela. Önümüzdeki sadece. 13 film 13 şey şey yıl sonraki e, ajan 13 filmi için Emily Van Camp'ı oraya koymayı biliyorsun. Bilmiyorum yani yapmıyorlar çok öyle olduğunu düşünüyorum veya belki hemen işte bağlamıyorlar başka filmde bağlayacak belki filme de bağlayacak. Ama yani şey olabilir de böyle bu film izlerken işte arkada ne bileyim şeyin e, Iron Man'in, Stark'ın şeyinin indirildiğini mesela haberini koyabilir de aynı şey yapmak istesin. Evet. O, o indi vay anasını falan. iki kişi gönderin falan diye sonra Ondan sonra bütün bu olaylar olurdu işte. Mesela gidemez o iki kişi. Ya de. şimdi ben şunu düşünmek zorcuyorum. Veya bu Shield mesela işte hakikaten başka olayların da e, yani. tarafından kullanıldığı için belki de bu adamlara yardımda da etmiyorlar. Ya giderekten. şimdi şöyle bir şey de var. Hani bir yandan da dizi tarafından Yanlış da baktığınız yani. zaman. Şimdi e, dizi izleyenleriniz vardır, belki yoktur. Ama sen en son bölümü izledik. İzledim, izledim. O açıdan işte ilginç evet. olacak dedim son bölüm. bölümü izlediğim için de ilginç olacağını evet. söyledim. Orada hani benim başka işim var deyip de kaçıp gidenler var tamam evet. son bölümde. Evet. İşte o, o, o adamın o. nereye gittiğini görmüş He, aynen. olduk yani aynen. şimdi. Görmüş olduk yani. Aslında ve hakikaten işte şimdi mesela bu bu vizyona girdi. Age of Shirt'ın daha bitir, bit, bitmesine kaç bölüm var? Var daha. Beş bölüm falan mı var? Var. 5 bölüm falan var galiba. Şimdi o 5 bölümün çehresinin inanılmaz değişmesi gerekiyor hakikaten. E tabi. Yani. Bakalım. Ama yani şu da komik değil mi abi? Yani tamam e, her şey sızlı, internette bilmem ne falan filan muhabbeti geçiyor. Yani Washington'daki hani patlamalar, çatlamalar var. Evet. Oğlum SHIELD dediğin zaten dünyanın bir köşesinde üssü olan, ajanlı olan bir bildi evet, değil mi? Evet. Ama şeyi falan görüyorsun. Hani Agent 13'ün işte başka bir yere yani. gitti. <gülüyor> CIA'ya gittiğini. Ondan sonra tam hani karakterleri gösterdi. Neyi gösterecek? E, o bilmem ne ya Japonya'daki işi yıl düşünüm gösterecek sana. Hayır hayır, onu diyorum. Lan bunların zaten üstlerinin çoğunun yerini kimse bilmiyor. Takılsınlar abi. Öyle baksana bilmiyormuş zaten onu görüyoruz yani. Takılsınlar abi oldu. yani. Shield mi batmış? Ha batmış. Biz devam edelim. Biz devam edelim. Shield diye açalım. Şey ama güzel bu arada aslında. Çünkü büyük ihtimalle dizi öyle devam edecek. Yani herhalde öyle abuk sıkış olacak. Ama şey de fena değil. Yani ben hani filmin kendi aslında özünde de olan ee, bir muhabbet var ya işte bazı şeyleri işte zaman ayak uydurmak için işte eski bazı yok edip hani hmm. yeni şeyler kurmak gerekir. Var ya. Hmm. Ya güzel taşı işte başından sonuna kadar. aitli yani, lafın arkasında duruyor ya. Yani. Ben yani, yani bilmiyorum şimdi. O önemli bence. E, ben şey, şey en azından daha iyi gibiydi. Ben çok beğendim. Artık yani. almak istediğim bir Winter Soldier figürü de var <gülüyor> çünkü Winter Soldier karakterini de bayağı sevdim yani. Oğlum sen <gülüyor> figürü alacağına kitabını oku, getireyim sana bize. Winter Soldier <gülüyor> mu? Var mı ki? Bende var. Getir okuyayım diyor. Olmadı, Kafkaesque'de var yani. O zaman ver okuyayım. Vereyim okuyayım. Ya, Vereyim o... oku. Yani hakikaten şey olarak herifi mesela çok fazla belki saniyede görmüyorsun ama Winter Soldier'ı e, iyi kotarmışlar yani ne bileyim hoşuma gitti herifin Bak, hakikaten ya. kendi a, filmde yani en azından kendi karak, kendi hareketleri olması işte ne bileyim çat bunu çekiyor çak yapıyor işte kol mesela bir şey oluyor kolun gücünü kullanıyor falan hani böyle boş şey değil anladın mı yani. İşte işte <gülüyor> kol yaptık ama güzel güzel onu da güzel yapmışlar bu arada Hayır, ben şey kolu da hani yani. böyle dandirik bu görseye feygalar durmuyor. Konunu da güzel yapmışlar. Iron gibi olmuş. <gülüyor> yani ben Bucky'ye Kaptan Amerika yapacaklarına inanıyorum. Çünkü kaç bu? 3 film oldu? 2 film. Hayır Kaptan Amerika. Yani şey Chris sefansını oynadık. Evet. 3 film oldu. Evet. Tamam işte Amerika, Aven Avengers var. Avengers 4. 2 var. Ha, bu, bu sene 2. E... Evet. Bu sene, bu sene, kaldı, sene kaldı, bir mi? Bir, bir sonraki sene. Bir, bir sonraki sene. 4. Kaptan Amerika, Kaptan Amerika 3. çekiyorlar. 3. Ne oldu? 5 oldu değil mi? Bir de Avengers 3. Avengers 3'ü de tamamlar belki. Evet. Tıpkı, orada da olacak. Bitti. Sonra Kaptan Amerika 4. Evet. Winter Soldier. <gülüyor> back, back, to, back to the Winter Soldier. Back to the Winter Soldier. Ya bence onu ya aslında, Amerika yaparlar. Hatta aslında şey yapsalar ya. Şey bile olabilir yani. Filmin, Kaptan Amerika 3'in üç, başında ölür. Hayır filmin 14. aslında ismini direkt şey yapsalar. Death of Kaptan Amerika diye. Direkt yani. Bodoslama diyorsun. Bodoslama. Hani şey, Death of Superman diye seri yaptıkları düşünsen. Ya böyle hani nasıl öldüğünü de Ama bilerek diyeceksin. Herif ölecek evet. Gideceğiz. Ama hani o, o anı şey yapacak yani. Olabilir. Hani böyle yüzüne anladın mı? Deadpool, Kaptan Amerika. Hadi bakalım. Ya aslında hani Barton Fink'i de Ronin olarak görmek istiyorum ben ya. Yani. Hawkey'nin bir başka süper kahraman kimliği daha var. Değil mi? Evet, Ronin diye. Onu belki Black Widow çekerlerse orada görürsün. Eskiden Ronindi, şimdi Black Hawkey falan. Yok, eskiden Hawkeydi, şimdi Ronin. Ya o, on tam tersini yaparlar. <gülüyor> Çünkü Ronin birazcık daha. Ayakları yere basan e, bir karakter, Alkaya göre e, ve şey daha yak fazla yakın dövüş var bu karakterlerde. Bak falan kapışıyorlar birader. Yani. Çok da önemli. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ama iyi ki bak bu filmden ne öğreniyoruz? Müze önemli. <gülüyor> evet. Eğitim şart. Müze önemli abi. Eğitim Müze şart. çok önemli. Eğitim şart. Bu filmden onu öğreniyoruz. Bu insan kendini müzede buluyor. Müzede bulunacak kadar Saklayacaksın. Müzede bulunacak kadar adamsan... Müze adam. Müze önemli. Müziyim ben. Ama yani bizim gibi adamları müze ne yapsın? Hakikaten müzesi, müzesi. <gülüyor> <gülüyor> Neyse yani biz evet. biraz fazla spoiler vermiş olabiliriz. Arada ama... bahsetmiş olabiliriz. Ama çok da vermedik diye düşünüyorum ben. Ee, Bence Gönül rahatlığıyla filmi sevebilirsiniz. Kesinlikle paranızı hak eden bir film. Hani Marvel'ın şu ana kadar yaptığı en iyi film deniyor. Yani... Ee, Marvel'ın... Şu ana kadar yaptığı en iyi film der miyim bilmiyorum. E, çünkü açıkçası hani... iyi film de... Ya ben ben, ama, şu, ben şunu demek istiyorum. Marvel'ın en iyi filmi falan değil ama... Entertainment, ee, Faktörü ben mesela... Şey mesela ...Avengers'dan Ho daha... ...Hollywood'dan Hı -hı. çıkma... Ee, en alt, eli yüzü düzgün, yani, yani son aslında baktığı zaman, son belki 5 yani yıla diyebilirsin yani. Hani hikayesi olsun, karakterleri olsun, işlenişi olsun, bütün anlamları şükrüyorum, e, aksiyonu olsun, en böyle oturaklı, düzgün. Hı. Aslında belki de keşke hani, ulan Hollywood, eski Hollywood değil ise, e, biraz şey yapabilecek, ters düşen, Hı. iyi bir film, yani adamlar ee, hep böyle boş filmler yapıyorlar ya işte hadi koyalım çakalım gitsin çakalım gitsin. Ee, bu mesela onun dışında kalan eli yüzü düzgün işte ne yapıldığının farkında olan filmlerde. Yani evet. başındaki adam ne yapması ne ne yapılmasının gerektiğini biliyormuş. Yönetmenler nasıl çekmesi gerektiğini biliyormuş. Yazan adamların nasıl bir film olması gerektiğini biliyormuş. Herkes ne yapması gerektiğini bildiği ve onun hakikaten yapıldığı son dakika bir yapımcının çıkıp da. Şuraya da bir Amerikan bayrağı koyalım falan gibi böyle gerideki alı e, havalara bürünmediği. E, yani yapıp yap, yani şu anda yapılabilecek en iyi Kaptan Amerika filmiydi. Kaptan yani Amerika filminin <gülüyor> içinden bakarsan iyi bir Captain Ve America şey, filmiydi. E, şey güzel. Yani. Ama bence iyi bir Hollywood filmiydi de, ben onu demek yani istiyorum. Yani bence iyi bir de. aksiyon Hollywood filmiydi abi. İyi bir aksiyon Hollywood filmiydi. Ee, onun ötesinde şey de sen söyle süper kahraman filmi olarak belki de değerlendirmemek lazım bu filmi. Çünkü abi yani Wolverineleri hepimiz biliyoruz. Yani, i̇çinde Wolverine var diye, sonunda, evet. İçinde Wolverine var diye her şey Wolverine etrafında evet. dönüyor. Bu film de hani Kaptan Amerika her şeyin merkezinde yine olması yani. gerektiği gibi ama şey gibi değil yani e, sen söyle. Bu bir Kaptan Amerika filmi demiyor. Orada bir hikaye gelişiyor. O, o hikayenin oyuncularından Aynen. biri Kaptan Amerika olduğunu çok net bir şekilde anlatabildiği için. Bütünlük açısından iyi. Ee, hani Yani hani böyle aksiyonu hiç, dozunda... karaman filmi seyretmeyen bir insansan. Süper yani. yani normal bir sinema izleyicisin sen. Gidip çok güzel izleyebilirsin. Yani, yani Sıkılmazsın. Şey, Benim Aa, benim, be, benim söyleyebileceğim şu. Ay bu şey hani e, Goldilac e, Zone dedikleri hani ne çok sıcak ne çok soğuk tam Hı. ortada, evet. paşa çayı kıvamında bir film tamam mı? Yani ne hardcore fenleri çok böyle hani e, onlara fokus almışlar. Evet. Bir yandan da işte çocuk ya yani yani 13 4'ün sonu işte film. 13 yaşındaki adamın için harika bir film. Yani, yani. 13 yaş çocuk. Hemen ya şimdi çocuk olsam. düşünerek yapmışlar. Bildiğin Kaptan Amerika fanı olur çıkardı bu filmi. Işte, ya da <gülüyor> Winter Soldier fanı olur, çıkarsın. İkisinden birini. Benim biri gibi, olur, gibi adamları da düşünmüşler. Kimseyi küstürmemişler ama aynı zamanda da hani ulan e, şey hani, tam mükemmel eee diyemiyorum ama e, hani beni küstürmeden herkese hitap edebildiyse bravo sana diyorum. Aynen otur tekrar izlerim ben yani. ya kesinlikle bunu bir studio olarak izlemek lazım ee, böyle şey çünkü yani o kadar yani güzel detaylar var ve onları ee, O aksiyon sahnesi izlemek çok keyifli aynen aksiyon sahnesi de çok keyifli bir de dediğim gibi yani o yüzden hani ben çok spoiler vermeyeyim diye orası şey yaptım ee, şey oluyor yani seni aslında renklendiriyor renklendir aksiyon sahnesini renklendirecek bu, olan bu bu şey animelerde vardır yani, sonra herifler böyle dövüşürler, dövüşürler, dövüşürler. Sonra tam işte böyle herif ''Aha hayvayı yedi'' dersin, işte yok bilmem ne vuruşu der mesela. Herifin gizli mesela hiç bilmediğim bir şey varmış, tak çıkarır onu. ''Vaa şimdi diğer hayvayı yedi'' dersin, so o diğer çıkarır bir şey falan. Hani filmin aksiyonu böyle gidiyor yani. Tam biri ''Sıçtı ağzına'' diyorsun, o bak bir şey çıkarıyor, ''Vaa herif dedi bu varmış, şimdi onu ağzına sıçacak.'' <gülüyor> Böyle gitgerli oluyor aksiyon yani. sır tek taraf kuvvetli aksiyonu değil. Veya işte son dakika herif daya yer yer yer sonra ayağa kalkar ya, evet. o da değil hani. Ondan sonra iki tarafın da aslında eşit güçlerde savaştığı falan dövüştüğü sahneler olması. Hoşuna gidiyorsun. ama ona vurdu, onu yapacak, tam olan o kazanacak, kim kazanacak, ne olacak diye. Sen de böyle sanki taraftar haline geliyorsun. Vur vur, nasıl dur lan falan. <gülüyor> böyle bir şey yapıyorsun. <gülüyor> taraf tutmaya başlıyorsun filmde. Yalnız ben şunu fark ettim filmde. Ulan birisi şu eee Kaptan Amerika'nın kalkanını bir uzaktan kumandayla yapsın yani. <gülüyor> gitsin gelmesin. De. Evet. Mi? Yani Mecumen bazen şey o sahne çekmek zorunda kalıyorlar. Evet. Gidip alayım onu. Evet. Sanki <gülüyor> abi torun çekici gibi bir şey olsun evet. şey diyor attı mı gelsin sürekli. Çünkü herif tamam hesaplıyor tamam şimdi buradan şöyle atarsa kafasından seker. Şuradaki duvardan seker elime gelir diyor. Ama bazen gelmiyor. Gelmiyor. Gelmez abi gidip alması <gülüyor> gerekiyor. Evet. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika dur gitme. Kalkanı unuttum. Kalkan kaldı. Ya da bir tane kalkan değil de birkaç kalkan olsun değil mi? O hani kaç kalkan olmuyor. O, o onun malzemesi zaten. Ya siçerin malzemesini ne yapsınlar? O kadar askat kart maskat. Vibraniye oğlum o. oğlum torun çekicine bile karşı gelen Oğlum ama adamantium'dan daha mı sağlam? Hayır, sağlamlığı değil. Vibranium'un özelliği şey. Sütte şimdi. Evet, yani şey bütün şeyi gücü emebiliyor. Hı. Hı. Hı. O yüzden Hı. onun üstüne düştüğün zaman Hı. bok olmayacak. Bok ee, ya, böyle bir adamla şey, bir adamla çıkıp şunu bacağına vurdum demiyor ya. Oğlum, zaten <gülüyor> saldırıyorlar, saldırıyorlar. <gülüyor> Meher koşunda şey hani, değiyormuş şerife. Onu hani, da öğrendik. Tabii değiyor da. Hani hani şey, <gülüyor> hani çok eleştirmek istiyorsan... Hayır, bilmek. herif ırküz gibi zaten, tamam mı? Yani, i̇şte kalkan da ırküz gibi. O kalkan büyüyor sanki. O arada. kalkan tamam mı? Herifin yanında ırk gibi. Yani şu kadar, Aa, adam, avuç kadar. Sıktı kadar oğlum, herif zaten Adana gibi. Aslında o kalkanı keşke böyle mesela açılabilir falan yapsalarmış ya. Hayır çok yani... Çalışmıyor. Yani Winter Soldier'ın koskocaman değil mi? İki tane... Sık, sık ayağına, sonra aklına sık, geldi. Sık topuğuna. Götünden vurdu zaten. <gülüyor> Bak mesela o eski kostüm şey yeni kostümünü giy olsaydı götünden vurulmazdı. Değil mi? Evet. Gitti Orada müzeden var. çaldı. Orada da var. <gülüyor> evet. Tariheser kullanınca götten vuruluyorsun abi. Zor abi kokuyordur zaten. Yok <gülüyor> yeni yıkamıştık. kostüm. Evet arkadaşlar. bizim vallahi şeyimiz sıcacık ana bak bakışımız evet. böyle. Ha bu arada Kafkayesk... <gülüyor> Kafkayesk'i sevdim. Kafkayesk gelemedi. Uyu, Uyuyakaldı. Uyuya Uyuyakaldı. Danyoluk yaptı. Uyanamadı. Ben böyle hasta şey. halimle geldim. <gülüyor> kaptan Amerika vizyona girmiş. Ha. Adam uyuyor. Evet. Yani... Kabul ellemez böyle bir şey. aslında Haydırın mı lan onu? Aslında bunu aslında Kafkayesk'le konuşmak lazım. Çünkü aramızda en çok Kaptan Amerika okuyan o. Yani şu anda belki götümüzde 15.000 tane şey sıktık yani. Durmayacak biri Hep lazım. Senle göre konuştuk oğlum. Eee Neyse. Siz onunla hiç konuşmadık ki. O artık e, cuma günü çıktığında izler ondan <gülüyor> sonra. Eee Nerede izleyeceğini de gidelim spoiler verelim. <gülüyor> <gülüyor> <Kapına> Arkası, <gülüyor> arkasında oturalım. Anya <gülüyor> <your> left. <gülüyor> ben oturup böyle seyredeyim şimdi bak bu sahneyi izle. <gülüyor> Onu yapalım böyle. Şimdi bu sahneye bak çok dikkatli izle fa. Hani <gülüyor> öyle yaparlar ya. O, büyük bu sahne çok iyi oluyor bak. Büyük kaldırda çıkar. Ablısız. <gülüyor> Ama <gülüyor> güzel filmde yani evet. ben e, güzel filmde 5 üzerinden 4 e, kalkan veriyorum. Ben de şey veriyorum. Editörün seçimi veriyorum. 5 <gülüyor> <gülüyor> üzerinden 4 kalkan veriyorum abi. Geek editörün seçimi. <gülüyor> Güzel güzel. Yani... E, seyredin. Evet, seyredin. Biz güzel demeye devam ederken siz büyük bunu bunu izlemeye başlayacaksınız. Evet. Cuma'ya kadar burada durup gü güzelliğebiliriz. Evet, 2 oynayan bir yer bulmak lazım ya. Çünkü yoksa Blu-ray çıkana kadar... Oo, Değil mi ya? Evet. Vardır aslında 2D'de. Elbet vardır bir yerde. Abi şimdi yani gözünü 2D'ye 2D olan bir yer bulmaya gidelim. size Evet. Çünkü... Yani 3 en ufak kafı hareketinde derinlik kaybı işte evet şey de oluyor işte şey oluyor. Evet de buradaki sinemanın koltukları geriye kayıyor ya sürekli. Bu kayıyor böyle şöyle bir şöyle bir yatayım öyle izlemedim. Bilmem elim ki. Bir Gözlüğün var zaten. Gözün yani üstüne zaten. gözlük hiçbir şekilde olmuyor. Evet. Odan mis gibi 2D izleyin. Detaylara kaçırmayın. Oğlum çok konuştuk ne bitirelim de? Evet bitirelim. Yemek yer. Evet, açım. Hadi o zaman... Ee... O zaman arkadaşlar, bir dahaki süper kahraman filmi Amazing Spider-Man 2 sanırım. Evet, o da haftaya... O da 20, 24. 24 bir şey. iki hafta sonra falan. Evet. Öyle bir şey. Oh. Neyse, bir dahaki ilk poçuşunda. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. kol. Bye. a boy a very strange enchanted boy They say he wandered very far, very far over land and sea A little shy and sad